911. konu, Ağtayk bin Zeyd'in, kocasının kendisinden sonra evlenmemesi için verdiği bahçeyi geri vererek Hazreti Ömer'le evlenmesi, Ağtayk bin Zeyd bin Am bin Nüfeyl, Hazreti Ebu Bekir'in oğlu Abdullah'ın hanımıydı, Abdullah onu çok severdi, bir gün ona, ben öldükten sonra kimseyle evlenmemen için sana bir bahçe veriyorum, dedi, daha sonra Taif muhasarasında düşmanın atmış olduğu bir ok Abdullah'a isabet etti, Hazreti Peygamber'in vefatından 40 gün sonra da yarası deşilerek vefat etti. Hanımı Atayk onun için şu Mersiye'yi söyledi. Yemin ederim ki gözlerimin yaşı asla eksilmeyeceği gibi vücudum da topraktan arınmayacaktır. Eyken'in güvercinleri öttüğü ve gece, pırıl pırıl parlayan gündüzü kovaladığı sürece bu böyle devam edecektir. Daha sonra Hazreti Ömer kendisine talip olduğunda Atayk ona, Abdullah bana evlenmemem için bir bahçe vermişti, dedi. Bunun üzerine Hazreti Ömer, bu hususta, bilenlere danış ve fetva iste, bana kalırsa evlenmende bir mahzur yoktur, dedi. Ağtayk de bu konuda Hazreti Ali'den fetva istedi, onun, bahçeyi Abdullah'ın ailesine geri vererek evlenebilirsin, demesi üzerine de onu vermek suretiyle Hazreti Ömer'le evlendi. Hazreti Ömer arkadaşlarından birkaç kişiyi düğün yemeğine çağırdı, bunların arasında Hazreti Ali de vardı. Hazreti Ali zamanında Atike'nin kocası Abdullah ile kardeş olmuştu, bir ara kalkarak Hazreti Ömer'e izin ver de Atayk ile konuşayım dedi, Hazreti Ömer konuşabilirsin diyerek ona izin verdi, bunun üzerine Hazreti Ali, Atike'ye şunları söyledi, ey Atayk, hani sen Abdullah öldüğünde, yemin ederim ki gözlerimin yaşı asla eksilmeyeceği gibi vücudum da topraktan arınmayacaktır demiştin, bu sözleri işiten Atayk bir feryat kopararak yüksek sesle ağlamaya başladı. O zaman Hazreti Ömer, Hazreti Ali'ye Allah seni affeylesin, sen ailemi benden soğutmaya mı çalışıyorsun, dedi.